Değerli Burç FM dinleyicileri bir Kur'an vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar efendim. Bugün yine programımızda değerli kari dostumuz Nurullah Dağ hocamız var. Kendileri Kur'an-ı Kerim'in fonetik yapısı ve etnomüzikolojik yapısı üzerine araştırmalar yapıyor, çalışmalar yapıyor. Öncelikle hoş geldiniz hocam tekrar. Hoş bulduk teşekkür ederim. Bugün inşallah yeni bir bölüm yapıyoruz. E, Naina'nın Neml suresini uzun bir süre devam ettirdik. Tamamladık. Hakikaten dinleyicilerimizden de çok e, önemli mesajlar geliyor. Bu manada bir programın yapılmasından dolayı oldukça güzel mesajlar alıyoruz. Allah razı olsun onlardan. E, dua etsinler ki bu programlar devam etsin inşallah. İnşallah. E, evet hocam Tuhi'nin Fetih Suresi 27-29 ayetleri nasıl okuduğunu bugün inşallah sizin uygulamanızda öğrenmiş olacağız. İsterseniz sizden dinleyelim hocam buyurun. Evet öncelikle o zaman okuyalım. Ayet-i kerimeleri tilavet edelim. Sonra programımıza başlayalım. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد صدق الله رسوله يا ويل حق لا تدخل المسجد الحرام ان شاء. li qin naru suka wa muqassirina la takafun fa Fethanın varacağı. O, ona kimi ve ken fe billahi şahid muhammedur resulullah ve Muhammed <Sessizlik> o أثر السجود Zarın <Gülüyor> axırga zurra ali yighiz Sīmāhum fī wujūhihim min æsāri s-sujūd وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَضْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى Fas tazla ve ala ve amelü salihat minhum maffiratı Evet hocam, Fetih Suresi 27 ila 29. ayetleri okudunuz ama bugün asıl Tuhi'yi konuşacağız. Tuhi bu ayetleri nasıl okuyor, ne gibi hassas vurguları var, kıraat estetiği adına neler ortaya koyuyor, onun üzerinde asıl duracağız. Ama önce isterseniz Tuhi'yi bir tanıyalım, biyografisi hakkında malumat verebilir miyiz hocam öncelikle? Evet, merhum Tuhi ismi Munaim Tuhi. Tabii geçen programlarda bu isimlerle alakalı çok taşıtatlar yaptık dedik ki Mısır dünyasının karilerin hafızları isimleri çok fonetiktir diye evet, artık oraya çok detaylı girmeyelim Abdul Abdülmun'aim Tuhi böylesine bir fonetiklik var yine Tuhi'nin isminde Evet. Tuhi orijinal ismi Tu yani bildiğimiz bu e, Arapçadaki Ta harfi T değil de Ta harfi Tuh ardından um, da Hi, hi. ikisinin de uzatması var yani medd tabi pozisyonuyla uzatılacak ikisi de. Abdülmun'im evet. evet, Tuhi. Evet Tuhi'nin şöyle küçük bir hayatıyla alakalı malumat paylaşacağım ama öncesinde şöyle bir giriş yapayım. Manevi hayatın son ve en mühim kaynağı olan Kur'an malumunuz nazil olduğu günden bu yana ortaya koymuş olduğu eşsiz ve esrarengiz bir sunumla adeta insanlık alemine ilahi bir format atmıştır diyebiliriz. Yani evet. bu format ifadesini kullanabiliriz. İnsanlık alemine gerçekten o cahiliye devrinden itibaren böyle ilahi bir format hükmüne geçmiş Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu ilahi nameler. Haliyle insanlığın yaşamını yeniden anlamlandırmış bu semavi kitap. Tüm insanlığı etkileyecek mükemmellikte indirilmiş ve toplumun da her alanına, her sahasına, her noktasına kılcal damarlarına varıncaya kadar diye bir ifade kullanırız ya halk evet. arasında, kılcallara varıncaya kadar. Toplumun her alanına nüfuz etmiş. Fakat Kur'an-ı Kerim'in bu eşsiz güzelliğinden, eşsiz ahkamından, eşsiz anlamından herkes kendince bir şeyler çıkarma gayret içerisinde olmuştur. Kur'an-ı Kerim dolayısıyla her açıdan değerlendirmeye tabi tutulmuş ve hakkında birçok tanımlamalar yapılmıştır. Evet. Kur'an nedir? Herkes kendince bir tanım bulmuş. Toplumun ilgi ve ihtiyaçlarına dikkate alaraktan Bakarsınız ilahiyat sahasında değerlendirelim meseleyi. Bakarsınız bir fıkıhçı yani İslam hukukçusu deniliyor şimdi. Yine biz fıkıhçı diyelim. Evet. Fıkıhçılar kendi açılarından, sosyal bakımdan, içtimai hayat açısından Kur'an-ı Kerim'i yorumlamışlar. Ve buna bağlı olarak da bir tanım geliştirmişler. Tefsirciler farklı bir tanım geliştirmiş. Kıraatçılar mesela bizim kendi sahamız olan kıraat ilminde farklı bir tanımla karşılık bulmuş Kur'an-ı Kerim. Yani her saha, her ilmi saha kendince Kur'an'dan bir şeyler bulmuş. Evet. Dolayısıyla bu da hayatın her anını, her alanını etkileyebilecek bir mahiyette bir eser olduğunu ortaya koymuş oluyor. Tabi günümüze baktığımızda Kur'an-ı Kerim tilavet boyutuyla da yani sadece fıkıh boyutu, tefsir boyutu veya kelam boyutu açısından değil de bir de tilavet boyutuyla ele alınmaktadır. Evet. İşte bugünkü konumuz olan Tuhi mesela, tilavet boyutuyla neler yapmıştır? Hatuhi bir masanın başına oturup da Kur'an-ı Kerim ile alakalı bir çalışma yapmış değildir. Yani bir e, eline kalem alıp da Kur'an ayetlerinin ahkamıyla alakalı, kelami e, meseleleriyle alakalı, içtimai meselelerle alakalı, imani meselelerle alakalı eline kalem alıp da bir makale yazmamıştır, bir kitap yazmamıştır. O da cemaatinin karşısına geçmiş, ...o coşkulu cemaatinin karşısına geçmiş... ...makaleyi sesiyle kurmanı, yazmış... ...ve Evet çok güzel... ...adeta seslendirmiş diyelim... Evet. ...yazacağı o ibareleri kafasında kurgulayarak... ...cemaatiyle bunu bütünleştirmeye çalışmış... ...ve cemaati etkilemiş... ...zaten Mısır dünyasında... ...daha önce ifade ettik... ...Mustafa İsmail gibi... ...Muhammed Rıfat gibi... ...daha niceleri... Min Şaviler, Abdus Sametler... ...Kur'an-ı Kerim'i... ...manasına uygun olarak zaten sunumlarını yapıyorlar... ...ayetleri manasına göre arz etmeye çalışıyorlar ki bununla alakalı mesela Yusuf suresinden bir örnek vermiştik geçmiş programlarda nasip olursa ilerleyen zamanlarda yine böyle bilgiler aktarmaya çalışırız karilerin sanatlarından evet inşallah ama Mustafa İsmail'i hatırlatalım dinleyicilerimizde belki merak eder bir daha o kayda bakarlar Mustafa İsmail'in Yusuf suresindeki yaklaşımı yani kafasında kurguladığı o mana cemaatine nasıl da aksetmişti bunu ifade etmiştik biz Evet, yani günümüzde Kur'an tilavet boyutuyla da diyoruz ki ele alınıyor ve onun şahsiyette bıraktığı tesirler idraklere sunulmaya çalışılıyor. Mesela Tuhi diyoruz, cemaatine yönelik çok kavurucu okuyuşlar yapmış, kafasında kurguladığı o manasal döngüleri cemaatine, cemaatin sinesine, cemaatin yüreğine diyelim boşaltmaya çalışmıştır. Fakat bir de günümüzde Tuhi'nin cemaate yönelik yüklediği o anlam, Şimdi kayıtlara da geçirilmeye başlanıldı. Yani günümüzde bir de tilavet yörüngeli yazınsal çalışmalar teorik anlamda o okuyucuların tilavet tahlilleri, tilavet analizleri e, yapılmaya başlandı. Şimdi bir merak uyandı yani toplumda Metin Bey. Evet. Yani buradan sadece e, biz kendimize bir pay çıkarmıyoruz. Gerçekten görüyorum toplumda bu tilavetlerle alakalı analizler, tahliller, karilerle alakalı çalışmalar yapan e, artık insanlarla karşılaşıyorum. Ve bu da mutluluk verici bir durum. Evet bunu tilavet boyutunun yani günümüzde ele alındığı meselesini ifade ettikten sonra merhum Tuhi'ye şöyle giriş yapabiliriz. Tuhi'nin dünyaya gelmiş olduğu yer Mısır dünyasının kuzey bölgesi ve kuzey bölgesinde de meşhur İskenderiye kenti. Evet. Tabii daha önceleri şöyle ifadeler kullandık. Mısır'ın değişik vilayetlerinden Kur'an'ın Kıraatine, Kur'an'ın tilavetine hizmet etmiş o kadar okuyucular gelmiş geçmiştir ki. Bunların isimlerini saymakla, bunların hayatlarıyla alakalı bilgiler vermekle sayılarını bitiremiyoruz. Mısır dünyası bu anlamda çok geniş bir yelpazeye sahip. Ve her biri de birbirinden bambaşka efektlere sahip diyelim. Bir okuyuş üslubuna sahip diyelim. Tuhi bunlardan bir tanesi. Dedik ülkenin kuzey şehirlerinde birisi olan İskenderiye'de doğmuş ve orada yetişmiştir. Sesinin güzelliği, dinlenildiğinde zaten inşallah programımız içerisinde de kaydından aktarmalar yaparız. Sesinin güzelliği ve gırtlak yapısının esnekliği, bu esneklik çok önemli. Gırtlak yapısının esnekliği kendisinin tabii çocuk yaştan itibaren kıraat ilmiyle uğraşmış olmasından dolayıdır ki kıraat sevdası gelişmiş, tilavet sevdası gelişmiş ve bu kabiliyeti, ses güzelliği, gırtlak yapısı ve kabiliyeti bunlara eklenince, bu kıraat sevdasına eklenince adeta o hayatını bu sahaya adamıştır diyebiliriz. Zaten tilavet dünyasında şunu çok rahat bir şekilde görüyoruz ve ifade de ederiz. İfade de etmemiz gerekir ki bir insan hayatını eğer bu işe adamazsa, Kur'an'ın tilavetine veya kıraat boyutunu da tabii ele alaraktan tilavet sanatına hayatını adamazsa o Kur'an-ı Kerim tilavet boyutuyla ona çok bir şey katmaz. Hı hı. Mısır dünyası hayatını ta 8 yaşından, kimisi 9, kimisi 10 yaşı, kabiliyet nispetine göre değişiyor bu. Yani On, bir manada iyi bir tilavete sahip olabilmek için hayatını Kur'an'a vakfetmesi gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi. Yoksa öyle dinlemeyle, az bir süre vakit ayırmayla falan olacak bir çalışma değil bu değil mi hocam? Kesinlikle. Evet. Bütün yönleriyle kariler, bütün yönleriyle değerlendirilecek... Bütün sanat sistemi diyeyim. Çünkü her birinin kendine özgü hayatı boyunca ortaya koyduğu bir sanat sistemi var. Evet. Bir okuyuş sistemi var. Kimisinin beyati vurguları çok Daha bayatken, bariz. çok ha. bayatken mesela bir başka programda ele alırız. Abdülaziz Hassan mesela dinleyiciler de bu ismi belki ilk defa duyuyorlar. Abdülaziz Hassan beyati formu da dahil. Bakın yani bayat bir... Makamdır diyoruz bayat beyati makamına. Evet. Girişte çok yavaş yavaş ifade edilerek icra edilir. Ama Abdülazir Hassan gibiler mesela beyati formlarını çok sert vurgular. Bakarsınız Eûz Besmele çeker ve beyatiye çok sert girer. Hep böyle tizlerde dolaşır yani. Evet. Çok bir inmez. Samet Merhum da öyledir yani çok bir beyati de seyretmez. Şöyle bir iki ayet bakarsınız. Birden tize evet. çıkar. devam eder. Yani her karinin bir sanat sistemi var. Hayatı boyunca eğitimin almış olduğu ve kendince yorumladığı o Kur'an sanatının muhakkak bütün incelikleriyle detayların öğrenilmesi gerekiyor ki iyi bir kari ortaya çıksın. Yani dolayısıyla Tuhi, Tuhi'ye gelelim, Tuhi hayatını bu işe vakfetmiştir adet. Evet. Özellikle belirtmek gerekir ki tabii Tuhi birçok ünlü karinin canlı olarak... Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiği, irade ettiği bir ortamda dünyaya gelmiştir ki geçen bölümlerde Bedri Hüseyin hakkında evet. da bunu söyledik. Bu her kari için söylenilebilecek bir ifadedir. Ha belki 1850'li 60'lı yıllarda dünyaya gelmiş olan kariler vardır. E, i̇simlerini de pek bilmiyorum onların. Mesela 1890 zannediyorum. Muhammed Rıfat. 1890'lı yıllar Muhammed Rıfat. Şimdi bu anlamda Muhammed Rıfat belki öncesinde bir takım kabiliyetli kariler yoksa şanssız sayılabilir. Ama Muhammed Rıfat'tan sonra gelen Mustafa İsmail'ler, Abduhabdur Radi'ler Bin Şavi'ler, Abdusamet'ler çok şanslı okuyuculardır. Evet. Bedri Hüseyin'e gelirsiniz daha o şanslılık daha artır. Bakın işte Tuhi, Tuhi Bedri Hüseyin'den daha sonra dünyaya gelmiştir. Evet. Daha şanslı. Evet. Veya bugün yaşayan efsane diyoruz Ahmet Nu'in'e daha şanslı. Çünkü hepsinin kayıtlarını hepsinin okuyuş üslubunu e, dinleme imkanına sahip. Ve meclis etmiş bir manada evet. değil mi? Yani o imkana sahip kasetlerinden istifade ederek ve e, dediğiniz gibi meclis etmiştir. Evet. Hocam isterseniz bir ara verelim sonra devam edelim. Evet değerli Burç Efem dinleyicileri Kur'an Vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek. Kur'an Vadesi Radyonuz Burç Efendi Kur'an medisi Radyo Nezbud Değerli dinleyiciler, Kur'an Vadisi programında Nurullah Dağ hocamızda Tuhinin sanat sistemi hakkında, kıraat sistemi hakkında, kıraat sistemine katkıları hakkında konuşuyorduk ve devam ediyoruz hocam. Evet şimdi bu aradan sonra hemen Tuhinin Fetih Hucurat Kaf suresi ile alakalı taşlıklara başlayalım. Olur hocam. Ee, yoksa zaman su gibi akıyor. Aynen öyle. Hep de teorik olarak konuşmak dinleyicileri de belki bir anlamda sıkıyor olabilir. Bir an önce Tuhi'den ya bir name yahut bir örnek istiyor olabilirler. Evet. Şimdi Tuhi deyince fetih Hucurat Kaf suresinin akla geleceğini bir kere bilelim. Fetih Hucurat Kaf peş peşe Kur'an-ı Kerim'de de zaten peş peşe sıralanmış e, surelerdir bunlar. Özellikle fetih suresinin 27 ve 29 numaralı ayetleri bugün bizim programımızda ele alacağımız bölümdür. Evet. Tuhi 27. ayetten tilavetine başlar. Fethi bitirir, Hucuratı bitirir ve de Kaf suresinin de 1-8 numaralı ayetlerini okur. 1-9 da olabilir hılaf olmasın. Fakat biz bugün sadece fetih bölümünü ele alalım. Zaten süremizin de el verdiği ölçüde belki orayı orayı bile belki bitiremeyebiliriz. İşin içerisinde manaları sokmaya çalışıyoruz. Tefsir bakımından değerlendirmeye çalışıyoruz. Yeri geldiğince talim ve tecvid hususiyetlerine temas etmeye çalışıyoruz. Sonra bir de ...tilavet tahlillerine, analizlerine yer vereceğimizden dolayı bu süre gerçekten bizim için belki çok az oluyor. Sonra bir başka programa aktarmak zorunda kalabiliyoruz. Şimdi hızlıca şöyle söyleyeyim ki Munaim Tuhi'nin ismi Fethi, Hucurat ve Kaf ile anılmıştır. Bir kere dinleyiciler Tuhi'yi çok iyi hazmetmeleri için, Tuhi'nin sanat sistemini öğrenmeleri için bu kaydın muhakkak dinlenilmesi gerekir. Bunu hararetle tavsiye ediyorum. Bu arada şiddetli kavramında bıraktım. Farkına <gülüyor> sınız <hocam>. değil mi? <gülüyor> hocam. Evet. Her yanı profesyonelce okunmuş bir Fetih Hucurat Kaf kaydı vardır. Merhum Tuhinin. Evet. Fetih kaydı dedik ki 27 numaralı ayetten başlar. Ve hemen örneklendirmelere ben başlayayım. Mesela Tuhinin'in evzu Besmele çekişi bile bu surede çok farklıdır. Avuzu billahi mineşşeytanirracim. Suretti bir Giriş vardır, evet. Ve besmelesinde tamamen kendine özgüdür. Besmeleyi çeker ve ayete direkt girer ve kendi üstü Böyle Böyle bir giriş. Böyle bir giriş. Böyle bir giriş. bil Böyle bir giriş muhakkak Tuhi'den bunu dinlemeleri lazım dinleyicilerin ve hatta biz de programın sonunda birkaç noktasını vermeye gayret edelim. Böyle bir evuzu Besmele çekişi, tabi biz bunu hemen Nayna'ya uyarladığımızda benim üzerinde çalışmış olduğum kari okuyucu ne yapar o? Daha böyle bir fasih. Allah'tan Şeytan'ı Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Teşekkür can. Tuhi. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Bismillahi r bilhak. Dalga dalga geliyor evet. Evet. Bu nameler Tuhi'nin beyati formudur Beyati ile biraz devam eder Ayet-i Kerimelerde Ama kendine özgü Bir beyati Kendine özgü bir rast Kendine özgü bir Hicaz Ve nihavent kendine özgü bir sabah söz konusudur bazı kariler vardır Metin Bey Tuhi gibi Bedri Hüseyin gibi geçen bahsettik Abdullah Aziz Hasan gibi bunlar da makamları ayırt etmek bile gerçekten zordur evet Tuhide de ben çok yeri ayıramayabilirim mesela Abdullah Aziz Hasan ele alırız inşallah, i̇nşallah. onda kay yani makamları böyle ayırabilmek zaten maharet ister Evet yani Tuhi'nin ayet kerimeye girişi budur. Fetih suresinin meşhur ayetleri aşırı şerif formatında değerlendirilebilecek surelerde aş şerif formatında değerlendirebilecek noktalar vardır malum. Evet. Fetih suresi deyince de akla 27-29 numaralı ayetler gelir. Her kari, diye evet, her kari burayı okur. Yani fetih deyince aklı ilk burası gelir. Ama kariler dünyasında aslında böyle aş şerif ayrımı olmamalı Hatta Mısır dünyasında çok da yok. Çok yok ama yine de insanların ilgi ve ihtiyaçları, insanların daha çok böyle cennet özlemi, ahirete dönük e, mutluluk ve müjde aşılayan noktalar ekseriyetle cemaate yönelik okunmuştur ki, cemaat yani çok böyle ürkmesin tabiri caizse. Evet. O yüzden böyle Mısır dünyasında dahil birçok yerde kariler e, cemaate yönelik hep böyle müjde ayetlerini Ekseriyetle tilavat etmeye gayret derler. Evet, müjde mesajları vermişler diyelim bir manada. Evet, bu kuşlarıydı, değil mi? Evet. İşte Fetih suresinin bu ayetleri Mekke'nin fetih ile alakalı olan bölümleri ihtiva eder. Malum, Vahyin bir parçası olan hak rüyalar vardır. Sadık rüyalar dediğimiz. İşte lahat sadakallahu rasulehu rüya bilhakka. Yani andolsun ki Allah elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz diye bir müjdesi var. Evet. Yani bu hak rüyalar muhataba adeta bir müjde niteliğinde olup haliyle safları sıklaştırma adına da sanki yeniden bir başlangıçtır. İşte Peygamber Efendimiz peygamberlikle serfiraz kılınıp Kur'an-ı Kerim'le serfiraz kılındığında insanlara bunu aktarırken birçok zorlukla karşılaştı ama allah Teala yeniden bir başlangıç yeniden bir başlangıç yeniden safları sıklaştırma adına Peygamber Efendimiz'e ve ona inanan müminlere bir müjde niteliğinde malumunuz yer yer ayetler gelir. İşte Fetih suresinin ilgili ayetleri de Mekke'nin fethinin müjdesidir adeta. O, tabi o dönem Peygamber Efendimiz'e tabi olmuş insanlar o, onun asla yanından ayrılmamışlardır da evet. yine de böyle safları sıklaştırma adına allah Teala ne adına? yapıyor? Evet, evet bu Mekken'in fethini rüyalara sokuyor. Evet. İşte andolsun ki Allah elsinin rüyasını doğru çıkardı diyor. Efendimiz Mekken'in fethi tabi henüz gerçekleşmeden o fethin gerçekleşeceğine dair bir rüya görüyor. İşte Kur'an onu remzediyor. Andolsun ki Allah elsinin rüyasını doğru çıkardı ifadeleriyle hem rüyayı doğrulama adına hem de geleceğe sanki yeniden bir başlangıcı, yeniden bir şahlanma adına. İslam ümmetini böyle toparlamıştır diyebiliriz. Rüyaya itibar etmeyenlere de aslında burada bir gönderme var değil mi hocam? Küçümseyenlere hafif görenlere. Tabi evet yani ilahi mana dolu, ilahi mesaj dolu elbette ki rüyalar sadık rüyalar dediğimiz rüyalar muhakkak dikkate alınması gerekir elbette her rüya böyle değildir ama işin içerisinde bir peygamber var bir peygamberin rüyası söz konusu haliyle buna itibar etmemek olmaz. kesinlikle doğru olmaz. Ve en genel şekliyle Mekke'nin fethi diye tarihin kaynaklarında malumuz yer bulmuştur bu hadise. Ve aynı zamanda dedik ki işte surenin en can alıcı noktalarını oluşturur. Mekke'nin fethi ne demek yani? Koskoca Arap dünyasında Mekke fethedilecek. Bu haliyle surenin de en böyle kalbi noktasını oluşturmuş diyebiliriz. Ve tilavet dünyasında dedik kalıp bir sistem oluşturmuştur bu ayet-i kerimeler. İşte merhum Tuhi tilavetine buradan başlar ve beyati makamının formuyla biraz da tefsiri ve meal dışında bilgiler aktarmaya çalışacak olursak beyati makamının formuyla haliyle tilavetine yeni başladığı için böyle bir seyri söz konusu hatta bir iki noktasını yine ben devam ettirebilirim bu noktaları tabi Tuhi'den veririz biz inşallah program sonunda ancak çok dinlediğim için fetih kaydını Tuhi'nin yıllarca dinlediğim için belki birçok yerini aynıyla taklit edebilirim ama hangi noktalarını ekseriyet beyati okuduğu noktalar beyatiler kolaydır Metin Bey. Evet pes olduğu için evet pes olduğu için kolaydır ama öbür türlü zaten Kari'nin en zirve kendisini gösterdiği noktalar ya bir rastır ya bir hicazdır ya bir nihaventtir buraları yakalamanız zordur ama beyati formu kolaydır mesela 1-2 yine devam edeyim لا المسجد الحرام إن شاء الله آمين آمين مُحَلِّقين رؤوسكم ومقص Tuhi'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Meddi tabi ile durulacak noktalar. Tuhi'nin en önemli noktasını te teşkil eder. Evet. Mesela şahit olarak Allah yeter. Manasına gelen 28 numaralı ayette bir pasaj var. Ve kefe billahi şehide. Şahit olarak Allah yeter. Bu tarz tabi bunlara aslında... Kıraat ilminde meddi deniliyor. Tabii Türkçesi ivaz. Şey yani şey. Ivaz, ivaz deriz de bunun orijinali ivaz. Yani. Hem ayındır başı hem de sondaki da tarifidir. Ama Türkçe'de ivaz diye geçmiş Türkçe'ye. Tuhinin meddi tabi dediğimiz noktaları gerçekten duruşuyla kendine özgü birer varyanttır diyebiliriz. Evet. وَكَفَعْ بِاللّٰهِ شَهِدَ De, de gibi. Böyle bir duruşu var tuğhinin. Sadece tuhhide var bu. Evet, enteresan. Sadece tuhhide var. Her zaman yapması da tilavetinde muhakkak o vurguları yapar ve de kendine özgüdür. Ve der ki bu bana ait. Çalmayın der yani. Medine tuhi ha? Evet evet. İmzası mührü yani. Evet bu bana ait der ha? Evet. Evet onun en önemli özelliklerinden bir tanesi işte bu uzatma varyantları dedik. Uzatma varyantlarından da tabi denilen bu pozisyon. Tabi diğerlerinde metti muttasıl, metti mufasıl, meddi lazım gibi hususiyetler veya meddi arız gibi noktalarda e, yine belki yer yer tilavet dünyasıyla bir paralellik arz eder o ama Evet tabiler tabilerde kendisine özgüdür. İşte şehide ifadesi burayı dinlediğimizde dinleyiciler Tuhi'den dinlediklerinde göreceklerdir ki bir kendincelik var burada. Ve kefâ billâhi şehide. Hatta. vel le bil ve ahir götüremem. Tuhu burayı nihavet makamının son perdesiyle, en son noktada, son perdesiyle geçer. Liul Hirahu ve diye bırakır. İki satırdır buraya. Evet. Tam iki satır, iki satır Tuhi bir nefeste ve nihayet makamının cevabı cevap dediğimiz en zirve noktasıyla burayı taşır. Ve ardından tabi arkayı çevirdiğimizde Muhammedur Resulullah diye bir ibareyle karşılaşıyoruz. Ancak öncesinde 28 numaralı ayette bütün dinlerden üstün kılmak üzere peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen odur. Manasına gelen bu meali de vermeden geçmeyelim. Muhammedur Resulullah yani Muhammed Allah'ın Allah elçisidir. Der. Manasına gelen bu terkip Tuhide tamamen bambaşka bir hal alır. Üç kez telaffuz ettiği bir noktadır bura. Hatta bir kez de وَكَفَا Billahi Şehide ile beraber geçer. وَكَفَا بِاللّٰهِ شَهِدًا مُحَمَّدُ رَسُولُ Tam belki beceremedim ama burayı arzarda üç sefer, dört sefer böyle her biri bambaşka bir şekilde olabilecek mahiyette dönüşler yaparak adeta cemaati kavurur. Ve Peygamber Efendimizin Allah'ın Resulü olması gerçeğini burada şunu görüyoruz tabi. Bu gerçeği Peygamber Efendimizin Allah'ın Resulü olduğu gerçeğini sanki üst perdeden böyle telaffuz yani, ediyor. Duyuyorum. Üst perdeden ilan ediyor gibi üç sefer, dört sefer farklı varyantlarıyla bunu tabi dinletmemiz lazım. Dinleyiciler görmeliler bunu. Ee, tıpkı Bedri Hüseyin'de verdiğimiz gibi. Bedri Hüseyin'le alakalı, evet dönüş yapanlar oldu Metin Bey. Merhumun ses tonunu, merhumun okuyuş üslubunu, yani çok beğendiklerini ve şaşırdıklarını, böyle okuyucuların varlığından neden haberimiz yok diyenler evet. bahsetti. Duyuyoruz evet. hocam gelen mesajlardan. Evet. evet geldi yani açıkçası bana da birkaç yerden geldi. Bedir Hüsey'in duyan şaşırmış. Ne kadar samimi, ne kadar mütevazi bir okuyuş, ne kadar değişik bir üslubu var falan. Diyenler var evet. Yani Kur'an-ı Kerim'in gönüllerde yer bulması için her zaman dediğimiz bir husus var. Kur'an tilaveti muhakkak küçük yaştan itibaren çocuklara, gençlere muhakkak dinletilmeli. Müzik yerine, hatta musiki yerine musikin içerisine birçok şey girer. İlahisidir. İşte musiki varyantlarıdır. Hepsini sayıyorum ben. Mevlit zaten hiç saymıyorum. Mevlidi hiç saymıyorum Metin Bey. Mevlide ben artık burada şiddet ifadesini kullanabilir miyim bilmiyorum. Yani hararet değil de hararet tavsiye olur ya. Evet. Burada şiddet ifadesini arada kullanırız. Olsun hocam, ya... Türkiye'de bir geleneksel mevlit algısı var. Mevlit severlerimiz var. Süleyman Çelebimiz var. Mevlid-i Şerif var. Vesile-i Necat'ı var. Evet. Yani bu, ge, bu bir gelenek olmuş artık bence. Dokunmayalım hocam Peki ya. Peki oldu bu vesile ifadesinden o zaman? Umide de riski bir şeylere vesile oluyordur o zaman. İnşallah öyle hocam, diyelim. İnşallah hocam ya. Ama Kur'an tilavet muhakkak tilaveti, bu tilavet sanatı, hani her okuyucuda farklı bir terennümle karşılık bulmuş, muhakkak insanımız tanımalı. Türkiye neden uzak bu kalilere? Tanıtılmadığı için. Burada işte bu noktada üzülüyoruz. Evet. Yani Bedir Hüseyin'i insanlar neden tanımıyor? Bırakın Bedir Hüseyin'i, Mustafa İsmail'i, birçok insan bilmiyor. Evet. bilmezler yani. Bir Abdus Samet denilir ki, Erzurum'da duymuştum bu tarz böyle ilginç ifadeler, Kundak'taki çocuk bile tanır falan. Böyle denilirdi Abdus Samet için. Niye sadece Abdus Samet kalınsın değil mi? Tabii. Yani. Ne cevherler var hepsi tanıtılmalı aslında. Her birinin farklı bir özelliği. Sadece biz değil yani herkes keşke bütün radyolarda, televizyonlarda bunlar tanıtılsa, hep Kur'an nameleri duyulsa, dinletilse ne güzel olur. Evet. Saçma sapan bak buna şiddetle karşı çıkabiliriz hocam. İlahi diye yutturulan o kadar çok müzikalitesiz... ...ezgi bile diyemeyeceğim... ...pespaye, paspaslık... ...hakikaten zerre kadar... ...müziğin yakınından uzaktan... ...alakası olmayan, yutturulan... ...böyle saçma sapan arabesk... ...tarzı şeyler var, ben şiddetle... ...işte burada kullanabiliriz hocam... ...mevlide dokundurmam ama... ...bu yutturulan ilahi diye... ...ilahi olmadığı halde ilahi diye yutturulan şeylere... ...şiddetle karşı olduğumuzu söyleyebiliriz... Evet. ...ekranlar onlarla... ...dolup, dolup taşıyor, birçok... ...televizyon var... Onlar şu an onlarla dolup taşıyor. Yazık günah ya insanların kulak zevkine tamam birileri beğeniyor belki ama sözlerinden dolayı beğeniyor bence. Yoksa müzikalite yok sıfır arabesk hocam o yani oyun havasına davet edici bir üslup var orada. Fark ediyorsun ne ilk hasretimiz siz, siz de çok iyi biliyorsunuzdur burada. Evet o yüzden Saç ben sapan. girmek istemiyorum. He, hiç girmeyelim yani, en iyisi. Evet girince biraz tabii <gülüyor> sert söylemlerim oluyor bu anlamda. Evet. Bizimki o, biraz var mı kaldı o hocam? O yüzden evet sizin... <gülüyor> Kibarlığınızla konuyu kapatalım biz. Evet. <gülüyor> Bilmiyorum ne kadar süremizin durumu nasıl Metin Bey ama tabii Fetih suresiyle alakalı söyleyecek çok söz var. Biz evet. 27 ve 29 numaralı ayetleri o zaman bu programda bitirmiş olalım. Ve Tuhi'nin de sesiyle dinletelim. Evet. Ama arkayı da vermeyelim. Orayı bir dahaki programa yani bırakalım. Hucurat ve kaf. Hayır hayır. Sure Fetih suresinin deneyelim. son sayfası dediğimiz arka sayfa yani ben hmm, onu kastetmiyorum Muhammedur Resulullah'la Muhammed Resulullah olan ya. kısmı. Evet. Çünkü orada dinleyicilerin şaşırıp kalacakları hususiyetler var. Hmm. Onu bir sonraki programa mı bırakalım yoksa? Tabii, yani evet onu öyle, öyle yapalım. yapalım biz. Hmm. Çünkü orada işin içerisine Bediüzzaman Hazretleri'ni alacağız. Hmm. Bediüzzaman Hazretleri'nin çok değişik açılımları var. Bir takım kavramlar üzerinde çok hmm. enteresan geldiği gibi bana dinleyicilere de çok enteresan gelecektir muhakkak. Ve Tuhi'nin okuyuşuyla ayrı bir Tabii. boyut kazanıyor o da, diyorsunuz. O da ayrı bir şey. Enteresan şeyler var diyorsunuz. Evet. evet. O zaman biz onu bir sonraki bölümde inşallah konuşalım hocam. Hem ayrı bir bölüm olur. Ama ee, hemen şu programımızın ardından evet. 27 ve 29'u dinleyicilerle paylaşalım Tuhi'den. İnşallah bugün o zaman finalimizi, programımızın sonunu Tuhi'nin Fetih Suresi 27 ve 28. ayetlerinin Okuyuşuyla, kıraatiyle bitirmiş olalım. Evet, değerli Burç Efendi dinleyicileri, Bir Kur'an Vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar diliyoruz efendim. Bir sonraki bölümde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz, hoşçakalınız efendim. بسم الله الرحمن الرحيم ان قد صادا رب يا ذي الجلال ستدور من الذي دخل إن شاء الله آمين آمين نعسلقنا يوم ووقا نريد ان نكون فعلينا ننا لا وَالَّذِي أَرْسَلَ رُسُلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى لقد صدق الله رسوله إياك الحق لتبجل من المسجد الحرام. وكن في الله شنيذا وكن في الله